Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Birliği'nden GEDO ile ilgili yeni haberler var. Fransa hükümeti GEDO'lu tarım ürünlerinin onay prosedürlerinin yeniden ülkelere devredilmesini teklif ediyor. Kuralları değiştirmeliyiz diyen Fransız bakan tüm gıda üreten şirketlerin her ülkede tek tek onay talebinde bulunması gerektiğini söyledi. Bakanın tekliflerinin önümüzdeki ay 3 Mart'ta Avrupa Birliği Çevre Konseyi'nde tartışılması bekleniyor. Fransa'nın teklifi yeni bir şey değil. Komisyon Temmuz 2010'da Avrupa mevzuatında üye ülkelere izinlerin yönetilmesi konusunda esneklik tanıyan bir revizyon da teklif etmişti. Teklif Komisyonu GDO karşıtı ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin gibi GDO ihraç eden ülkelerden gelebilecek şikayetler karşısında yeterince korumamakla suçlayan Fransa ve diğer bazı ülkeler tarafından reddedilmişti. Ancak bu politikanın yeniden ülkelere devredilme fikri herkesin desteğini almıyor. Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Grubu mensubu milletvekili Jose Bove Bunun iyiymiş gibi görünen kötü bir fikir olduğunu söyledi. Karar yetkisini üye ülkelere geri vermek çözeceğinden daha çok problem doğuracaktır. Geydoğlar sınırı umursamıyor diye konuştu. Bu kaynağını aktardığı üzere 2010'da hem sağın hem de solun komisyonun karar yetkisini üyelere vermesine karşı çıktığını göz önünde bulundurursak Fransa'nın tavrındaki değişiklik şaşırtıcı olarak tanımladı. Fransa hükümeti ulusal düzeyde farklı bir Geydoğlu Mısır olan Monsanto üretimi yani MON 810'un üretimini engellemek için bazı acil önlemler almaya çalıştı. Ancak 17 Şubat'ta Senato'da yapılan oylama destek alamadı. Avrupa Birliği'nden onay alan tek yeğdoğulu ürün olan MON 810 Fransa'da hükümet moratoriumu aracılığıyla yasaklanmıştı. Ancak bu da üst mahkeme tarafından Avrupa Birliği hukukuna uymadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yaz iptal edilmiş ve ürünün Fransa'da yetiştirilmesinin önü açılmıştı. GDO içeren ürünler ayağını kapıya sokmak için uğraşıyor Avrupa'da. Şırnak, Silopi Sanat Sokağı'nda toplanan ve aralarında Silopi Belediye Başkan Vekili Abdülkerim Sönmez, İnsan Hakları Derneği Temsilcileri Barış Anneleri İnisiyatifi ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 2000 kişi ilçede yapımı devam eden termik santrali protesto etti. Sosyal medya üzerinde örgütlenerek ikinci kez toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekerek santral aleyhine slogan attı. Kalabalık adına konuşan çevre aktivisti Fadıl Tay ikincisini gerçekleştirdikleri gösterileriyle halkın bu konuda duyarlı olmasını çalıştıklarını belirterek şöyle dedi. Şırnak bölgesinde neden bu termik santral kurulmak isteniyor? Biz sadece Silopi'de değil, sadece Şırnak'ta değil, sadece Türkiye'de de değil dünyanın hiçbir yerinde termik santral istemiyoruz. Silopi'de aile hekimi olarak görev yapan çevre aktivistlerinden Doktor Engin Duruk da halk sağlığı ile ilgilenen bir hekim olarak havanın, suyun, toprağın, termik santraller yoluyla kimyasal maddeler salmak suretiyle zehirlenmesine yol açacağını söyledi. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ballıkayık köyünde inşaatına başlanılan ve kamulaştırmaların bir kısmı tamamlanan Ballıkaya İçme Suyu Barajı projesinde Ankara Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylü bir vatandaş adına Avukat Savaş Barış Peker ve Avukat Sinan Yılmaz'ın Ballıkaya Barajı için Alınan acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay 6. daireye yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştı. Danıştay bir yıl sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu ay tebliğ olunan karara göre şantiyede çalışmaların durması gerekiyor. Alınan bilgilere göre bu büyüklükteki bir projeyle ilgili Türkiye çapında ilk defa yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Öte yandan düşük kamulaştırma bedellerinden ötürü rahatsızlık duyan köylüler Ankara Danıştay 6. Dairesi'ne vermiş olduğu kararıyla tekrar umutlandılar. Avukat Savaş Barış Peker, geç de olsa adalet adına doğru bir şeylerin yapıldığını görmek bizi sevindirdi. Bu karar köy halkı adına da çok sevindirici bir karar diye konuştu kendisi. İktidar Partisi milletvekilleri tarafından meclise sunulan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Orman yasasında değişiklikler içeriyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bu değişiklikleri değerlendiren doçent doktor Yücel Çağlar, yeni düzenlemeyle orman kadastro komisyonlarında alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalara karşı itiraz süresinin 6 aydan 30 güne indirildiğini, bu düzenlemeyle kırsal yerleşmelerde özellikle orman köylerinde süre içinde yapılamayacak itirazlar nedeniyle hak sahibi köylülerin mağdur olacağını söyledi. Çağlar, yürürlükteki mevzuatta orman sınırları dışına çıkarma işlemlerini Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'yü de hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebileceklerinin açık olarak vurgulandığı belirtildi. Ancak yeni sunulan torba öneride bulunan belirsiz olduğu da vurgulandı. Ayrıca torba öneriye göre orman sınırları dışına, Çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı hasım alınamayacak. Çağlar bu düzenlemeyle Siyasi irade Temsilcisi Bakanlığın toplumsal ve hukuksal anlaşmazlıklarda taraf sayılamayacağına dikkat çekti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılacak davalarda hasmın yalnızca hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacağını işaret eden Çağlar, yürürlükteki düzenlemeye göre ise Orman Genel Müdürlüğü'nce açılacak davalarda hasım hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerde, Çevre ve Orman Bakanlığı'dır. Böylece Orman Genel Müdürlüğü siyasal irade sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı hakkında dava açamayacaktır yani dendi. Tabii ki bu Orman Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren konularda ama bakanlığın ilgilendiği diğer konular konusunda ciddi problemler doğurabilir ileriki günlerde. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği